Bismillah alhamdulillah as-salatu ala Rasulullah a 11. ders müveccih ul diye başlayan kısmı biz daha önce sorular bölümünde yapmıştık burada istediği öğretmen her bir öğrenciye sen hangi senede doğdun diye soracak her bir öğrenci de hangi senede doğduğunu cevaplayacaktı alıştırma bölümünde biz tek tek bunu yapmıştık o yüzden bunu geçiyorum. 12. alıştırma tuh ve full elifu ve lamu minel alemil mukterini bihima inden nida'i tuhzefuyu biliyorsunuz. Hazf olunur. Ney? El elif ve lamu. Elif ve lam hazf olunur. Nereden? Minel alemil mukterini. Mukterin yani bitişmiş alemden. Bihima o ikisine inden nida'i. Nida' anında. O ikisine yani elife ve lâm'a bitişmiş alemden. Alem dediğimiz nedir? Özel isimden. Elif ve lam Çok basit bir kaide aslında. Mesela Nahvu el Hasanu. Hasan nedir? Alemdir. Özel isimdir. Elif lam başına dahil olmuş mu? Olmuş. Muhter'in olmuş. Bitişmiş. İşte bu kelimeye <gülüyor> nida edildiği zaman elif ve hazfedilir. Ya Hasan olur. Nadil alemel atiyete. Gelen alemlere nida et. Seslen. El-Husseynu el zubeyr el Harisu, El-Bera'u. Berabin bin Azib diye bir sahabi ismi var. Oradan hareketler. Nasıl nidâ edeceğiz? Bir tanesini nidâ edelim. Ya Hüseyin'u. Hüseyin'u. Güzel. 13. En-Nesebu hâgu in Müşeddedetin fi âhri ismi i̇smi ala alâ nisbetihi Neseb Yani nisbet etme İlha yâin, ya'nın ilhâğıdır. Yani ilavesidir, ilave edilmesidir. Nasıl bir ya'nın? Müşeddede, şeddeli bir ya'nın ilhâğıdır. Nereye? Fi ahrir ismi. ismin ahirine, sonuna şeddeli bir ya'nın ilhâğı ilave edilmesidir. Ne için? Li tedulle ala nisbetihi. Onun nisbetine delalet etmesi için. Neseb, ismin sonuna onun nisbetine delalet etsin diye şeddeli bir yanın ilha edilmesi, eklenmesidir. Nahu el hindu, Hindistan. Hindistan'a nisbet etme, Hindistanlı demek için ne denir? Şeddeli bir yâ sunu eklenir. Hindiyun veya el hindiyu buna da nisbet yâsı denir. Hindistan. Hindistanlı. El <Nahu> Iraku Irak Iraklı mesela Buhariyun El Buhariyü Buharalı kim sahih hadis sahibi değil mi Tirmiziyun Tirmizi Tirmizli Darekutni Darekutlu Türkçede sonda çekerli i olanların hepsi bu şekildedir Nisbi yani göreceli mesela nahvi nahvi nahve ile ilgili Dünyevi uhrevi dünyaya ait, uhrevi ahirete ait. Unsup ilel esma gelen isimlere nisbet et. Es-Sudanu Sudani'yun. El-Yabanu Yabani'yun. gibi. En-Nahbu Nahvi'yun. En-Nebiyü yazıldığı gibi Nebiy'yun değil Nebiyiyyun. Orada bir tane vav vardı zaten açığa, açığa çıktı nebevi yün. Hakeza el ekhudaki ekhavi da gizli olan vav ortaya çıktı. El kuveytu el dinu, el tarihi huyu da siz yapacaksınız. On dört istahric minet dersi emthleten lin nesepi. Dersten nesep için misalleri çıkart. Yukarıda verdiğimiz dersin aynısı. Orada naib failleri zikredecek şekilde meşhul sıraya çıkartıyorduk. Burada da nesep isimlerini çıkartacağız. 15. Uharu Cem-u Ukhra. Ukharu kelimesi müennes olan Ukhra'nın cem-i'stir, çoğuludur. Bunun müzekkeri neydi Ukhra'nın? Aharu. Ve hiye memnuatun mines sarfi ve o sarf'tan men'ol bir kelimedir. Allah Teala, Allah Teala şöyle buyurur: Femen kane minkum meridan ev ala seferin fa iddetun min eyyamin ukhara. Sizden her kim hasta olur veya sefer üzere olur, yolcu olursa ona diğer günlerden bir süre gerekir. Oruçla ilgili kayda bu. İddetun mu süre? İddetun, iddet süre demek. Yani başka günlerde onu kaza etmesi gerekir ya. Oruçlu bir kişi yolcu olur veya hasta olursa başka günlerde onu kaza etmesi gerekir. Burada bu ayette ona işaret var. Ne geldi? Ukaru eyyam. da onun sıfatı. Temmel maili es'hab-ı saher. 16. alıştırma. Gelen şeyleri düşün. Estati o, testati o, estati o yapabilme, edebilme, güç yetirebilme fiilinin Muzari 3 sigası. Yapabilir, yapabilirsin, yapabilirim, güç yetirebilirim. İstetâ, bu da bizim dilimize girmiş zaten. İstetâat diye, güç yetire, yetirebilme olayı. Fettegullâhe mestetâtum. Allah'tan güç yetirebildiğiniz kadar sakının. Fettegullâh, Allah'tan sakının. Mestatatum. <gülüyor> güç yetirebildiğiniz kadar sakın. Evet, bu yestatî ile ilgili, istatî yestatî ile ilgili örnekler. Men yestatî o en yektübet derse aleyhsebbûretî bir <gülüyor> hattın vâdîhîn. Dersi, yazı tahtasına açık bir yazıyla yazmaya kim güç yetirebilir? Güç yetirebilir, ebilir şeklinde yaparsak, dersi yaz tahtasına açık bir yazı, yazıyla kim yazabilir? Etestatiu entesuga shahineten ya Zübeyru Ey Zübeyir şahine kamyon demek kamyonu sâge yesugu tesugu sürebilir misin? veya sürmeye güç getirebilir misin? sevk buradan türemez sevk etme Ey Zübeyr, kamyonu sürebilir misin? Hâzihir risâletü bi hattın redîn la estatîu en akra'eha etastatiu en takra'eha enteyâ berâ'u Bu mektup, redi kötü, kötü bir yazıyla yazılmış, onu okuyamıyorum veya okumaya güç yetiremiyorum. Ey bera sen onu okuyabilir misin? Veya okumaya güç yetirebilir misin? Etestatiyyine yine sili hazihil melavisel yevme Ey leyla bu elbiseleri yıkayabilir misin? İstata'ya istatıyor. ziadeli bakıyoruz bunlara. İstifal babı diye geçer. Sahabi Haşar 17.si Teammel maili gelen şeyleri düşün. Salla yusalli Salli. Bu da ziyadeli baplardan sülasi mezit rubai bir fiil. Saladan salla. Namaz kıldı veya salat etti. Yusalli namaz kılıyor veya salat ediyor. Salli onun emri. Mazi, muzari ve emir siyeba. Namaz kıl. Sallerek ateyn derdi aleyhisselatü Vesselam, değil mi? Salli ve sellem ala Resulullah Muhammed. Salat ve selamet. Şimdi bunun da örnekleri. E salleyte zuhra <gülüyor> Ey Hüseyin. Öğleni kıldın mı? Öğlen namazını kıldın mı? Salleytu fil mescidil harami ve fil mescidil nebeviyy şerifi. Ve uhibbu en usalliye fil mescidil aksa biiznillahi. Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi Şerif'te namaz kıldım. Ve Allah'ın izniyle Mescid-ül Aksa'da namaz kılmak istiyorum. Bu sevmek manasına geldiği gibi istemek manasına da gelir. Salli bina ya şeyhu. Ey hoca bize namaz kıldır. Salli kıl. Bi haricayla bize kıldır. Bundan önceki destek gelmişti ya, Gutle-i Umer radıyallahu anh'u yusalli bin nâsi İnsanlara namaz kıldırırken hı hı. sallâ fiil'i biy kılmak değil de kıldırmak manasına getiriyor. Dördüncü cümle <gülüyor> La tusallil الْفَرَائِدَ fil الْبَيْتِ Farzları evde kılma. Faraid, fardunun çoğulu. Farzları, farz namazları evde kılma. Yani Mescitte kıl. Lemma usallil asra ikindiyi henüz kılmadım. Lemma cezmedici edatlardan olduğu için usalliyi ne yaptı cezmetti ya hasfe oldu. Oraya dikkat. Tamir aşar. Hadhi esma şuhuril arabiyeti. Bu iki haftalık tatilde yeni bir ezberlenecek kısım. Bunlar Arapça ayların isimleridir. Birden 12'ye kadar. El-Muharremu, Muharrem ayı. Saferun, Safer ayı. Rebiyun'ul evvel, Rebiyun evvel diye geçmiş dilimizde. Rebiyun'ul ahir, Rebiyun'ul ahir. Cuma'da'l-u'la, Cemazi el diye geçmiş bizim dilimize. Cuma'da'l-ahira, cemaziye el-ahir diye geçmiş. Recep, Recep ayı. Şabanu, Şaban ayı. Ramadanu, Ramazan ayı. Şevvalun, Şevval ayı. Zul zil zilkade diye geçmiş. Zülhicjeti zilhicce diye geçmiş. İçinde bulunduğumuz ay. Bu 12 ayı Ocak, Şubat, Mart gibi ezberleyeceğiz. temel maili 19. kısım İmma ve imma Ya yada El ismu fil lugatil arabiyeti İmma muzekkerun ve imma muennir Arapça dilinde isim ya müzekkerdir ya da mühennestir. İmma ve imma. Ya ya da. İmma tezuruni ve imma ezûruke. Ya sen beni ziyaret edersin ya da ben seni ziyaretlerim. İbrahim'u imma meridun ve imma musafirun. İbrahim ya hastadır ya da yolcudur. Bizim dilimizdeki misafir ile Arapçadaki misafir aynı değil. Arapça'da misafir, yolculuk eden, sefer eden demek. Bizim dilimizdeki misafir ise Arapça'da dayıf diye ifade edilir. Kunuk yani. Safire, yusafir, misafir. Sefer eden, yolculuk yapan demek. Safire, o da ziyadeyle bapların. Seferin, fa'ele bâbı. Saferin. Edhil imma fî selâthî cümelin min inşâike. İmmayı senin inşaında, yani senin yaptığın üç cümlede kullan. Üç cümleye girdir. Üç tane cümle kuracaksınız. Şimdi imma ve imma olacak. Kışrû'un 20. alıştırma El-harbu müennesetun. Harp kelimesi müennes bir kelimedir. Tegûlü dersin ki bundan dolayı el harbul alemiyetul ula ev saniyetu. Birinci veya ikinci alemi, ah. dünya harbi dersin. El-harbu'ya sıfat getireceğin zaman alemiye diye müennes getirsin veya El evvelü değil de el ula diye müennes getiririz. Birinci dünya harbi veya ikinci dünya harbi derken. Niye? Çünkü harp müennes bir kelimedir. Sıfat aldığı zaman müennes sıfat alacaktır. El harbul ehliyetü İç savaş. Ehli, iç savaş. Burada da yine ehliyet şeklinde müennes sıfat aldı. Harp kelimesinde müennes olduğunu. Müzekker gibi olup yazılıp müennes olduğunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. 21. alıştırma. Hatii mudariyan efal latiyeti gelen fiillerin muzarisine getir. Hava yahvi. Değerlerini yapacaksınız. Sözlüklere bakarak. Qabada, saraqa, mena, lada, nesabe, salebe, serra. Hava yahvi ihtiva etmek, içermek demek. Kabeda, kabz etmek. Almak, ruhunu almak. Serega, çaldı. Hırsızlık manasına çaldı, kapı çalma değil. Mena menet engelledi. Ledega, haşeratın sokması, ısırması, soktu. Nesabe, dikti. Salebe, çarmuha germek. Serra, sevindi. sorurlandı sevindi. 22. alıştırma hati cemal esmalatiyeti gelen isimlerin cemisini getirir. Harbun, hurubun, vesenun, Efsane. evsanun, hizaun, Efsane. ayakkabı, sözlere bakarak yaparsınız inşallah, dinun, din, cührun, kuk, delik, zenbun, günah, Şahin kamyon, milbesun veya melbesun elbise, kaidetün kaide, casusun casus, listun hırsız, hırsız. hadiyusun söz kelam. 23 ve sonuncu alıştırma Edhil, kulle kelimetin mâtı fi cümletin mufiyetini. Evet, gelen şeylerden her kelimeyi faydalı bir cümleye girdir. Salla salat etti, namaz kıldı. Sera kat çaldı, mena menetti. Surre serre ikisi de gelir, sevindi. El harbu harp savaş. İbnü kaza, kaza falan falan ne oldu? Yani yaş, şu yaşta. Mevzemun birçok.